Ve kulle dalâletin fîn nâr Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhun Arkadaşlar birkaç derstir Ifade etmeye çalıştığımız bid'atla ilgili Elimizdeki muteber kaynaklardan istifade ederek Sunduğumuz Önemine binaen bütün detaylarıyla ifade etmeye çalıştığımız Bidat ve Bidat-ı Hasene yanılgısıyla ilgili dersimize inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugüne kadar gerek Bidat'ın tanımı, sözlük ve şer'i manası, sünnetin doğru anlaşılması, Bidat'ın çeşitleri ve özellikle Bidat-ı hasene iddiasında bulunanların ortaya koyduğu iddiaları delillere rediyeler vererek aslında bidatın dinde olmadığını, dinden olmadığını, münkerden olduğu, ey maruf'tan olmadığı. Dolayısıyla Es-sâd ve selemin ifade ettiği gibi "Kulle bid'atin dalalah ve kulle dalalatin finnar" bütün bidatler sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir emri dahilinde olduğunu ve yine özellikle ayeti celilenin haber verdiği Kehf suresinde Kehf suresi 103 ve 104. ayette Rabbimiz subhanahu ve Taala'nın haber verdiği kul hel nunebbi'ukum bil ekserine amale size ameller bakımından İnsanların en zarar eden Eden edenlerini haber vereyim Kulhel Nunabi ukum bil akhsarin amale yani amel etmiş ve amelleri neticesinde zarar eden kimseleri sizlere haber vereyim al Ellezina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya Waarom jij hebt een ene, waarom jij hebt een ene, waarom jij hebt een ene, waarom jij hebt een ene, waarom jij hebt een Kul hel nunebbiukum bil akserine aamale Size ameller bakımından insanların en çok zarar edenini söyleyeyim mi? Ellezine dalle sa'yahum fil hayate d Dünyada ortaya koymuş oldukları çabalar Çabalar olduğu halde Ve bu çabalar boşa gitmişken Ennehum yahsebune ennehum yuhsinune sun'a onlar ise güzel işler yaptığını zannedenlerdir ey Kur'an ve sünnetin üzerinde emri olmayan bir konuda onlar hevalarına tabi olarak nefislerinin ardına düşerek böylelikle Allah ve Resulüne Kur'an ve sünnete muhalefet etmişlerdir hani Fudayl bin İyad diyordu ya İki divan kur bir iş yapacağın zaman, bir amel işleyeceğin zaman. Bir, niçin yaptın? İki, nasıl yaptın? Niçin yaptın? Yani kim için yaptın? Bundan bir menfaat mı umuyorsun? Nefsin için mi yaptın? Bir makam için mi yaptın? Efendime söyleyeyim bir menfaat elde etmek için mi yaptın? Gösteriş mi yaptın? Ne yaptın yani? Ne için bunu yapıyorsun? eğer Allah için yapıyorsan çünkü bir amelin makbul olması için ihlas şart eğer Allah için yapıyorsan bu senden makbuldur ey yani yaptığın amelin ilk ayağını oluşturmuş oldun dolayısıyla dolayısıyla niçin yaptın Allah için yaptın İkincisi nasıl yaptın çünkü yapacağın amelin ikinci ayağının Kur'an ve sünnete uygun olması gerekir Allah wa u üzerinde emri olması gerekir. Çünkü Müne te herkennen. U rivayet ettiği bir hadiste Men emre fi zich te ma U minhu, zien dat Kim bizim bu işimizde ey dinimizde emrimiz olmayan üzerinde emrimiz olmayan bir işi yaparsa bu iş ondan merduttur. Ya da bir şey dat ederse ja de başka bir rivayette Müslim'de geçen Men amile amelen Ma leise Fehu Kim bir amel işlerse Ve bizim de onun üzerinde emrimiz yoksa Bu şey ondan Merduttur İşleyeceği bu amel Dolayısıyla niçin yaptın Allah için yaptım. Nasıl yaptın Kur'an ve sünnetin üzerinde Emri olduğu şeyi yaptım. Emri olmayan şey zaten Merduttur Dolayısıyla bu kapsama girmemek için yani bu Kehf suresinin 103 ve 104. ayetlerinin haber verdiği sizlere insanların en çok zarar edenine haber vereyim mi ayetinin belirttiği Rabbimizin haber verdiği bu kimselerden olmamak için bidatlardan sakınacak Kur'an ve sünnetin emirlerine sımsıkı sarılacağız. En levin a dolla saaiu hum fil hiat, fil hiat i dunia, wa hum yah sabuna, anna hum yah sinuna, suna. Onnaring yapto, amelar, bosha git tie halde, onnar, i isler yaptoklarno, zanederlash. Dolla isila, bidata hasene, yanul gisundabulunar, yani bununun, a fende masuri, i olan, oldun, i da Yani makbul olan bid'at, reddedilen bid'at, Güzel olan bid'at, çirkin olan bid'at, olan bid'at, bid gibi Bir ayırma gidenler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve in Kulle bid'atin dalale Ey, Yani kulleden Daha önceki derslerde ifade ettiğimiz gibi Daha önce Daha önceki e, derslerde ifade ettiğimiz gibi Bu kelimenin, e, cevâimül kelîm e, türünden olduğunu, ey yani e, az sözle çok şeyler kapsadığını, çok manalar ifade ettiğini, dolayısıyla kuşatıcılığını e, ifade etmiştik. Bu Aişe validem'in kulle emrine bir e, muhalefettir kulle bid'atin dalâle. Bütün bid'atlar sapıklıktır buyuruyor Allah Resulü Aişe validem. O halde Bidatçıların ileri sürdüğü delillerden bir tanesi de Ömer radıyallahu anh'in ifade ettiği nimetil bid'atu hadi bu ne güzel bidattır sözüdür. Bu söz Buhari'de Buhari'de kayıttıdır. Ömer radıyallahu anh bunu söylediği ile ilgili dolayısıyla Ömer radıyallahu anh nimetil bid'atuhadihi bu ne güzel bid'attir derken gerçekten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'in emrine muhalefet mi etmiş yoksa küllenin kuşatıcı olmadığını mı ifade etmiş yoksa omar radıyallahu anh burada gerçekten e, bid'atçıların bid'at-ı hasene iddiasında e, bulunanların söyledikleri gibi bid'at-ı hasene'ye mi işaret etmiştir bu konuda İnşallah konuyu ayrıntılarıyla açıklamaya gayret gö gösterelim. Örnek verelim. Diyelim ki gerçekten Ömer radıyallahu an bu sözü söyledi. Ne dedi? Nimetil bid'atu hâzihi Bu ne güzel bid'attır. Bu sözün bid'atleri güzel göstermeye delil olarak kullanılabileceğini kabul etsek bile ki aslında böyle bir şey yoktur kim olursa olsun hiç kimsenin sözünün Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın sözü ile çatışması caiz değildir yani kim olursa olsun Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın sözü ile çelişiyorsa çatışıyorsa o kimsenin sözü reddedilir Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın sözü alınır bu sözün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ümmetin en faziletli insanı olan Ebu Bekir radıyallahu anh ve ondan sonra ümmetin en faziletlisi olan Omar radıyallahu anh Yahud başkasına ait olması bu durumu değiştirmez. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle diyor Neredeyse gökten başımıza taş yağacak dikkat edin Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki neredeyse gökten başımıza taş yağacak ben size Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle söylüyor diyorum siz bana Ebu Bekir ve Ömer şöyle söyledi diyorsunuz diyor ve böyle bir muhalefeti de başa taş yağacak manasında ifade ediyor Abdullah İbni Abbas. Gerçekten Abdullah İbni Abbas bir konuda bir başka rivayette bir konuda diyor ki Ayselü Vesselam şöyle dedi veya Allah şöyle buyurdu Ayselü Vesselam böyle buyurdu. Birileri ona çıkıp dedi ki Ebu Bekir ve Ömer de böyle söylüyor dediler radıyallahu anhüm. Gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İbtedu billezeyn min ba'di Ebubekr ve Umar. Benden sonra şu iki kişiye uyunuz. Ebubekr ve Umar. Ama buna ramen, buna ramen. eee Abdullah İbni Abbas diyor ki arahum seyahleku. Ben diyor Bijle zayeen nere helakta. Gooi jorm. Ekwul, qal Allah wa qal al Rasul. Weyakulun, qal Abu Bakr wa Umar. Radyallahu anhum. Die wil Ben bijle zayeen nere helakta. Gooi Ben Allah wa Rasul. Bijle bujurd. Diorum. Onlar da bana Abu Bakr wa Umar. Schoeule. Sjledi. Diorlar. Dolayısıyla Abdullah İbn Abbas bu sözünde Kur'an ve sünnetin aslında nasıl anlaşılması gerektiğini, Allah ve Rasulü'nün önünde hiç kimsenin sözünün öne geçirilemeyeceğini ifade etmiştir. Gerçekten de Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhum bunlar bizim değerlerimizdir. Hatta İslam tarihinin en değerli insanlarıdır. Ve bu dine olan hizmetleri oldukça büyüktür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir başka hadisinde buyuruyor ki: "Ve aleykum bi sünneti ve sünnet-i hulefai raşidin ve'l-mehdiyin. Addu aleyhim bin nawacis." Size sünnetimi ve raşid halifelerimin sünnetini bırakıyorum. Size sünnetimi ve raşid halifelerimin sünnetini bırakıyorum. Onlara adeta azı dişlerinizle sımsıkı sarılınız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun ashabı hiçbir surette Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruklarına muhalefet etmiş değildir. Hiçbir şekilde onun emirlerine muhalefet etmiş değildir. Ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken ne de ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden yüz çevirmiş kimseler değillerdir. Ama bir konuda kendilerine haberi ulaşmadığı halde kendilerine haberi ulaşmamışsa ey yani o konuda o konuda sünnetten bir delil yoksa ellerinde gerçekten hata yapabilirler. Çünkü hiçbir insan hiçbir insan istisna edilmeksizin bütün sünnet ona ulaşmıştır diyemeyiz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakınında duran Ebu Bekir radıyallahu an bile bütün sünneti biliyordu veya bütün hepsinden haberi olmuştu denemez. Çünkü bu vakaya aykırı bir söz olur. Ama radıyallahu an için bu söylenemez. Ümmüne Aişe radıyallahu anh için bu söylenemez. Niçin? Çünkü Allah azze ve celle ey yani bu beşer için herkes duyduğunu aldığını a.s.m'den bizlere kadar ulaştı ve sünnet korundu. Ancak kendi dönemlerinde bununla ilgili örnekler daha önce verildi ve daha önceki derslerimizde mesela biliyorsunuz Ammar İbni Yasir ile Umar radıyallahu anhın ikisinin de cünüp olduğu bir e, seferde su bulamamışlardı ve su bulamadıkları için Ammar İbni Yasir toprakta debelendi ey yani kıyas yaptı suyla kıyas yaptı dedi ki ben cünüpüm dolayısıyla benim dedi gusletmem gerekir Ha su olsaydı yıkanırdım. Su yok. E peki suyun yokluğunda toprakla abdest alıyorsak o zaman dedi Ammar bin Yasir. Toprağa debelenmemle aynı o suyun her tarafa değme o, e meselesini kıyas yaptı. Ve toprakta debelendi. Omar radıyallahu anh hiçbir şey yapmadı. Aisset validemin yanına geldiler. Aisset valideme başlarından geçen olayı anlattılar. Aisset validem onlara dedi ki tebessüm etti ve dedi ki şunu yapsanız yeter yeterdi dedi. Ellerini yere vurdu Aysetü meselen ve, ve onlara teyemmümü gösterdi. Ey yani nasıl teyemmüm etmeleri gerektiğini tekrar gösterdi. Yani abdest için su yokluğunda nasıl ki teyemmüm eee teyemmüm temizleyicidir. Ey yani toprakla teyemmüm yapılması gerekiyorsa aynı şey cünüplük için de geçerli olduğunu söyledi. Ömer radıyallahu an bunu çok iyi bilen birisiydi. Ancak gün geldi gün geldi Ömer radıyallahu an kendi halifeliği döneminde bu olayı bile unuttu çünkü aynı şey tekrar etti Ömer radıyallahu an muhalif bir cevap verdi dedi ki yine aynı şey yani toprakla teyemmümü emretmedi bunun üzerine Ammar ibni Yasir söz aldı dedi ki ey imam dedi ey emirel müminin dedi ki biz hatırlıyor musun bir seferde başımıza şöyle şöyle gelmişti dolayısıyla Ee, bu başımıza gelen gelenden ötürü sen ee, hiçbir şey yapmadın ben ise toprakta debelendim gittiğimizde şöyle söyledi deyince ama radiyallahu anh yine olayı hatırlayamadı ve dedi ki Allah'tan kork ya Ammar dedi Allah'tan kork dedi bu sefer Ammar İbni Yasir dedi ki isterseniz susayım dedi yok yok dedi sen anlatmaya devam et dedi yani ne demek istiyor ee, şunu anlatmak istiyorum ja yani in de stad wonen maar naar de mensen die in de stad wonen maar de de maar naar de de stad wonen mensen die in de stad wonen maar de mensen die mensen maar de E, verilmesini kabul etmiyor yani reddediyor Kur'an'ı çok iyi bildiği halde oradan bir kadın kalkarak diyor ki ey emir el müminin Allah'ın bizlere işte kadınlara verdiğiniz deve yükleriyle bile olsa geri almayınız buyruğuna karşılık da bunu bize yasaklayacak mısın deyince Omar radıyallahu anh sanki o ayet yeni inmiş gibi oldu ey hani olur ya bir ayeti biliriz unuturuz veya çok iyi bildiğimiz bir konu yeri gelir unutulur ancak benim burada anlatmaya çalıştığım ki Ömer e, radıyallahu anh'ın böyle bir sözü yok yani şu manada yok yani bid'atı haseneye çağıran bid'atın aslına çağıran şer'i bid'at olarak haram kılınan bid'ata çağırdığı yok ancak biz dedik ki varsayalım haydi öyle olsun sizin dediğiniz gibi olsun bu durumda bile biz aynı Abdullah ibni Abbas'ın dediği gibi erahum seyehlekun Aقول Allah" الله وقال الرسول ويقولون قال ابو بكر وعمر ey onun dediği gibi yaparız ne yaparız Allah ve Rasulünün söylediğini Aisset vesselam'ın dışında kalan bütün beşeriyetin üstünde tutarız Çünkü ayette diyor ki ve men yushaqiqir rasule min ba'di ma tabayyana lehu'l huda ve yattabi ghayra sabilil mu'minin yani ne demek? kim kendisine hak belli olduktan sonra ey Hak belli oldu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bid'atlerden sakındırıyor. Hak belli oldu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, ashabı bid'attan sakınıyor. Diyelim ki içlerinden bir tanesi buna çağırdı. Biliyorsunuz ashabın icmağı farklıdır. Ashabın ferdi olarak yaptığı bir uygulama farklıdır. Çünkü burada delil e, olmuyor onun söylediği. Ki Ömer'in böyle söylemediğini inşallah ifade edeceğiz. Dolayısıyla öncelikle şunu söylüyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yerde emri var. Kulle bid'atin dalâleh ve kulle dalâletin finnâr. Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir. Ya da men ehdefe fi emrine haza ma leyse minhu fehuvered. Ve iyyâkum muhdefâd diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sizi sonradan uydurulan şeylerden şeyler konusunda uyarırım diyor. Ve dolayısıyla bid'atten uzak olduklarını bildiği için İrbad bin Seriyye'nin hadisini hatırlayın. Burada söylüyordu Aleyhisselatü Vesselam bu sözü. Diyor ya İrbad bin Seriyye Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bize kalpleri hüzünlendiren gözleri yaşartan bir hutbe irad etti. Dedik ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu veda eden bir kimsenin konuşmasına benziyor. Bize nasihatta bulun. Aleyhisselatü Vesselam o zaman dedi ki benden sonra yaşayacak olanlarınız ey yani uzunca yaşayacak olanlarınız çokça ihtilaf görecek çokça ihtilaf görecek bu durumda size başınıza habeşli bir köle bile gelse dinleyip itaat etmenizi emrederim ve hemen akabinden size sünnetime sımsıkı sarılmayı ve raşit halifelerimin ey hidayet rehberi olan halifelerimin yoluna sımsıkı sarılmanızı emrederim adeta onlara azı dişlerinizle yapışınız. Dikkat edin. Aisset validem demiyor sünnetime. Demiyor sünnetime sarılınız. Sünnetime ve aleyküm bi sünneti ve sünnet-i hulafa-i rashidin ve mehdiyi. Ve rashid halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılın. Niçin? Çünkü onların e, onlar hiçbir şekilde Aleyhisselam'a muhalefet etmezler. Onların sözü ancak işittik ve itaat ettik demekti. Ömer İbn Abdülaziz e, rahimehullah o da böyle diyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'in sünnetine karşı hiç kimsenin görüşü geçerli değildir diyor. İmam-ı Şafii rahimehullah şöyle diyor. Müslümanlar Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan bir sünnet açıkça kişiye beyan olduktan sonra bu sünneti terk edip başkasının sözüyle amel etmesinin helal olmayacağı konusunda icma etmişlerdir. Dikkat ediniz İmam-ı Şafii'nin bu sözüne. İmam-ı Şafii Rahimahullah diyor ki niçin dikkat edin diyorum İmam-ı Şafii'nin bu sözüne biliyor musunuz? Çünkü bu bid'atçıların bir şeyden bir söz naklediyorlar İmam-ı Şafii'den. Diyorlar ki İmam-ı Şafii e, işte El-Menakib-i Şafii isimli eserde diyor ki İmam-ı Şafii e, bid'at iki türlüdür. İkiye ayrılır. İyi bid'at kötü bid'at. Bunu İmam-ı Şafii'ye nispet ettikleri için, İmam-ı Şafii'ye bu sözü nispet ettikleri için O yüzden diyorum ki ne siz bakınız İmam-ı Şafii'nin bu sözüne. E, bir de onların iddialarına inşallah ileriki derslerde cevap vereceğiz. İmam-ı Şafii böyle bir şey söyledi mi söylemedi mi söylediyse neyi kastetti buna bakacağız. Çünkü ben bir bidatçıyla yaptığım münazarada bana dedi ki İmam-ı Şafii dedi ki İmam-ı Şafii bizim selefimiz değil midir? Ben sana oradan delil getiriyorum dedi. Ben sana oradan delil getiriyorum dedi. O bu ayrımı yapmışsa dedi şimdikiler mi iyi bilecek o zamankiler mi iyi bilecek gibi e, bir söz sarf etti ancak ben diyorum ki ne burada İmam-ı Şafii'nin söylediği İlam-ı Muvak'in isimli eserin ikinci cildi 282. sayfada diyor ki Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü ve bir sünnet açıkça kişiye beyan olduktan sonra ey yani hak belli olduktan sonra bu sünneti terk edip başkasının sözüyle amel etmesinin helal olmayacağı konusunda icma etmişlerdir. Yani diyor ki şu konuda icma var. Müslümanlar arasında, ehli sünnet arasında şu konuda icma var. Ey bir kişiye Resulullah Aleyhissalatu vesselam'in sünneti açıkça belli olduktan sonra artık bu sünneti terk edip başkasının sözüyle amel etmesi kendisine helal değildir. Ve İmam-i Şafii bu sözü söylerken Kendisini de buna dahil etmekte Ebu Bekir ve Omar radiyallahu anh Humu de dahil etmektedir Dolayısıyla demin okuduğum Nisa Suresi 115. ayet Ve men yu şakikir rasule bunu söylerken Yani ne demek istedim Bu rasula muhalefettir helal değildir Min ba'di ma tebeyyene lehu Huda. Yani hak artık apaçık belli oldu Sünnet apaçık belli oldu Dolayısıyla artık Başkasının sözüne itibar etmek Helal değildir ve bu konuda icma olduğunu söylüyor İmam-ı Şafii Rahimahullah hatırlarsanız şu sözü ifade etmiştik bidat hasene inancı bid'attır yani bid'at-ı hasenin bidat hasene inancında olmak da ayrı bir bid'attır niçin? çünkü Kur'an ve sünnetin üzerinde emri yoktur ee, ashabımız selefimiz bunu reddetmişlerdir ey bidatı! reddetmişlerdir het misleider. was de Ahmed ibn Hanbel rahimahullah. ise diyor ki Allah. Resulü ik sözünü was kişi helakın in Susanu redde dan kishi. Helakun, eschine was kishi. Helak, olmanın eschine dolayısıyla Tolay Tabakatul Hanabila. Ee, Hena bile Ey Hanbeli tabakatında geçiyor bu ee, İbane, 2. cilt 15. sayfada ve yine İbane'nin 1. cilt 260. sayfada haber veriliyor şimdi bütün bunlar hani iki türlü reddiye vereceğimiz için bu örnekleri verdim haydi Ömer radıyallahu anh böyle inandı bunu yine aynı şekilde reddederdik reddederdik niçin çünkü Hz. Aişe validemiz sözüyle muhalefet etti. Hz. Aişe validemin emirleri ortada. El yevme akmeletu lekum dinakum. Allahu azza ve celle bugün dininizi tamamladım diyor. Dolayısıyla he, bu emirler apaçık ortada olduğu için biz bunu Omar radıyallahu anh'tan almazdık. Niçin? Eğer icma olsa çünkü derdik ki hem sünnetten delil getirirdik hem icma ile delil getirirdik. Ancak Omar radıyallahu anh böyle söylemediğini inşallah şimdi ifade edeyim. Ömer radıyallahu an bu sözü insanları teravih namazı için topladığı zaman söyledi. Olayı biliyorsunuz niçin söylendiğini hatırlatalım. Teravih namazı aslen bidat değildir. Yani bir şeye bidat denmesi için Aleyhisselam uygulamasının olmaması gerekir. Yani Kur'an ve sünnetin e, emri olmaması lazım o yapılan işte. Dolayısıyla bakınız önce Umar radıyallahu an bu bidatçılar iddia ediyorlar. Diyorlar ki Ömer'den önce diyorlar teravih namazı mescitte cemaatle kılınmıyordu diyorlar. Hatta hem Maalesef bu bidat-ı hasene iddiasında olanlar Omar'ı suçlamada suçlamada bulunuyorlar. Şey suçlamada değil, delil getiriyorlar. Diyorlar ki işte bu bidat-ı haseneye delildir. Çünkü Omar radıyallahu anh'in bizzat sözü var diyor ki "Ni'metil bidatu hadihi." Bu ne güzel bir bidattır diyor. Şiiler de Omar radıyallahu anh'in Omar radıyallahu anh'in mevkisini düşürmek için onu ehli sünnetin gözünde küçültmek için Hani onlar maalesef onu ona hakaret ettikleri için diyorlar ki Omar bidatçıdır diyorlar radiyallahu anh için. Umar radiyallahu ne yaptı? Günümüz mesela mutasavvuf olan bidatçılar diyorlar ki işte bu ne güzel bidattır diyerek daha önce mescitte cemaatle kılınmayan bir namazı cemaatle eda etti. Dolayısıyla bu E, bid'attır bu ne güzel bid'attır sözüyle de bid'at-ı haseneyi kastetti de, diyorlar ve böyle delil kabul ediyorlar bunu biz şimdi bu bid'at olması için Allah Resulü s.a.v'in üzerinde emri olmaması gerekir bu bir s.a.v'in uygulaması olmaması gerekir o halde bunun neresi bid'at buna inşallah bir bakalım Ümmüne Aişe buyuruyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem صلى ذات الليلة في المسجد فصلى بصلاته الناس ثم صلى من ال القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسبح قال قد قد رأيت الذي سنعتم ولم Ayşe, min al hij? Illa illa illa En een paar dagen later weer naar de ramadan. ging. Hij zei dat hij een paar dagen later weer naar de moskee ging. Hij zei dat hij een paar dagen later mescitte namaz kılarken ey yani parantez içerisinde teravih namazı kılarken ashab ve onunla birlikte ashab da onunla birlikte namaz kıldı ertesi günün gecesi yine aleyhisselatü vesselam namaz kıldı ve arkasındaki cemaat çoğaldı üçüncü veya dördüncü geceler insanlar yine toplandılar yani aleyhisselatü vesselam çıkıp bu namazı mescitte kılmasına İnsanlar yine toplandılar. Ancak Aleyhisselatü Vesselam ashabın yanına çıkmadı. Ashabın yanına Aleyhisselatü Vesselam çıkmadı. Sabah olunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabına yaptıklarınızı gördüm dedi. Yaptıklarınızı gördüm. Kadraai tu levi sanatum welem jemnaani min al-khoorudju ileikum benim sizin yananazach mamdan anjax chukorku alo koido diraiseet waselem ille anna khashitu an jufroda aleikum ben bonamazan sizleri uzerine fars kan najaananan kortum Ve zelike fi ramadan Ve ömmüne Ayşe radiyallahu anhe Devamla diyor ki Ve bu olay ramazanda vuku bulmuştu Ey teravih namazıydı Biliyorsunuz teravih namazı Ramazana ait özel isimdir Çünkü Aleyhisselatü vesselam, vesselam 11 rekat olarak Eda ediyordu Bir adı teheccüd Bir adı kıyamun leyl e, Ya da salatun leyl Bir adı e, ramazanda Ramazan'da efendime söyleyeyim e, Teravih'tir Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bu namazı bir gece çıkıp mescitte kılıyor Arkasında ashab toplanıyor kılıyorlar İkinci gün Kalabalık daha da artıyor Üç veya dördüncü gece Diyor ki bu kalabalık arttı Bunu görünce Aleyhisselatü Vesselam çıkmadı Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Ashabı için her zaman kolaylığı dilerdi Bunun kendilerine farz kılınacağından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 Yine yüzünü çeviriyor ve üç defa tekrar ediyor ki Aleyhisselatü Vesselam korkuyor ki Cebrail Aleyhisselam inecek ve kendisine haccın her sene farz kılındığını haber verecek. O ümmetine gönderilen bir rahmet peygamberiydi. Hani aynı Miraç'ta Musa Aleyhisselam'ın hatırlatmasıyla elli vakit olan namazın beş vakte inmesi ancak bunun sevabının elli vakit kalması buna verilecek en güzel örneklerden birisidir. Dolayısıyla Umar radıyallahu an ortaya bir bidat ihdâf etmiş değildir. Umar radıyallahu an kendisine bu bidat değil midir? Yani Umar radıyallahu anh, mescide giriyor ve mescitte bakıyor ki insanların sesleri birbirine karışıyor. İnsanların sesi birbirine karışıyor. Herkes grup grup teravih namazı kılıyor. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam o 3-4 geceden başka teravih kıldırmamıştı. Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra Ebu Bakır radıyallahu anh döneminde de bu namaz kılınmadı. Sonra Omar radıyallahu anh döneminin bir döneminde kılınmadı. Sonra Omar radıyallahu anh mescide giriyor. İnsanların bu namazı kıldığını, ey dağını kıldığını görünce e, emrediyor emrediyor imam tayin ediyor ve bu namazın cemaatle bir imamın arkasında toplanarak kılılmasını emrediyor. Bunu da onlar diyorlar ki ya Omar diyorlar bu bir bidat değil midir? O da diyor ki ni'metil bidati hadi diyor bu ne güzel bir bidattır. Ey yani bu nasıl bidat olabilir? Bir şeyin bidat olabilmesi için iki anlam verelim. Şimdi biz iki anlam iki yönüyle değerlendireceğiz. bir Aişe (s.a.v.) uygulamasının olmaması gerekir. Aişe (s.a.v.) uygulaması var. Ayeset wa sallam, bu naamaz ik kild mo? Kild. Cemaat la kild mo? Kild. Meschitte mo? Kild. Evet meschitte kild. Bek Ayeset wa sallam, ni bu naamaz ik kild mii Bu naamaz ik ni inchin kild kild mii terketti. Illa an khashitu khayitu an khayitu aleikum. tufrad alaykom. Ben bu naamaz n? Siz'e farz kild korktum, dedi. Yani vahiy inmee devam ediyordu. Aleyhisselatü Vesselam bu namazı e, o rağbet devam etseydi bunun farz kılınmasından korktuğu için terk etti. Aleyhisselatü Vesselam gece namazlarına hiç ara vermezdi. Mescitte bu teravihin 3-4 gün uygulaması var. Ama onun dışında Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz gecenin bir kısmı kalkar namaz kılardı. Hatta Ey Allah'ın Resulü diyen kızına kızı Fatıma'ya niçin kendini bu kadar yıpratıyorsun Allah sen, senden razı olduğu ve cennetle müjdelediği halde niçin böyle ayakların şişinceye kadar namaz kılıyorsun dediğinde Allah'a şükreden bir kulda olmayayım mı diye cevap veriyordu Aleyhisselatü Vesselam dolayısıyla dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam teravihi ey mescitte kıldı ancak rağbeti görünce farz kılınmasından korktu Raîsetu Ve vesselam bu namazı mescitte kılmaktan çekindi. Sonra bu çekingesini kendisi bizzat ifade etti. Ancak Ali Seyyid vesselam mufaat edince artık bunun farz kılınma korkusu ortadan kalkmıştı. Bunu çok iyi bilen Omar radıyallahu an bunu söyleyenlere nimetil bidati bidatu hadihi diyerek bu ne güzel bidattır diyerek ey yani bu nasıl bidat olabilir? Seyyid vesselamın Fars kılınır korkusuyla bıraktığı bir şeyi ben devam ettim. Aynı şey gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir isteği vardı. Ceziretul Arap'tan yani Arabistan'dan Aleyhisselatü Vesselam, şeyden Harameyden ehli kitabı sürmek istiyordu. Ancak hayattayken o buna muvaffak olmadı Aleyhisselatü Vesselam hayattayken buna muvaffak olmadı ancak onun vefatından sonra onun bu temennisini ve bu isteğini bilen ashabı buna muvaffak oldu ve onları sürdüler onları sürdüler haramenden dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam'in Allah Resulü ve Vesselam'in bu uygulamasında kesinlikle bir bid'at Omar Radiyallahu anh'ın bu uygulamasında kesinlikle bir bid'at söz konusu değildir çünkü delili mevcuttur Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ben bu size bu namazı yasaklıyorum veya cemaatle kılmayın ya da mescitte kılmayın ya da evlerinize dağılmayın. Aleyhisselatü Vesselam diyor sizin halinizi ve bu namaza olan ilginizi gördüm ve e, bunun sizlere farz kılınacağından korktuğum içinde çıkmadım buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Peki şunun etrafında biraz dönelim. Şu sözün ne manaya geldiğini biraz konuşalım. Yani Madem öyle Umar radıyallahu niçin nimet-il bid'atu haziy diyerek yani bu sözden neyi kastettiğini, niçin bid'at lafzını kullandığı bunun etrafında duralım. Umar radıyallahu anhu bu ifadesindeki bid'at kelimesiyle şer'i anlamı değil, sözlük anlamı kastetmiştir. Sözlükte bid'at Geçmiş bir örneği olmaksızın yapılan şeydir. Lisanul Arapta böyle e, ifade edilmekte, tarif edilmekte. Ey geçmiş bir örneği olmaksızın yapılan şeydir. Sözlükte bidat, sözlük manasıyla. Teravihin cemaatle kılınması bir uygulama olarak, Ebubekir radıyallahu anhın hilafeti döneminde ve Ömer radıyallahu anhın hilafetinin ilk dönemlerinde kılınmadığı kılınmadığı için. Bu sebeple sözlük anlamıyla bu yenilik sayılır bilir. Çünkü Ömer radıyallahu anh bunu şer'i manası itibarıyla değil, sözlük manası itibarıyla. Yani siz bunu bid'attır diyenler, sizin bundan kastınız ey Ya Ömer radıyallahu anh, birkaç yıldır halifesin sen bunu yapmıyordun bu bid'at değil midir? veya Ebu Bekir döneminde bu yapılmadı bu bid'at değil midir sözüne bu ne güzel bid'attır doğrudur benim halifeliğimin bir döneminde bunun bir örneği yok veya Ebu Bekir radıyallahu anh'ın döneminde bir örneği yok ancak aleyhissalatü vesselam kendisi bizzat uyguladığı için örneği var sözlük manası itibariyle bu ne güzel bid'attır cevabını vermiştir İmam Şatibî rahimehullah şöyle diyor. Bu itibarla bunu bidat olarak adlandıran kişinin ki isimlendirme konusunda bir tartışma söz konusu değildir. Bundan dolayı şer'ai bidat anlamında Ömer radıyallahu anh'ın sözünün ifade ettiği mana ile istidlal etmesi caiz değildir. Zira bu kelimeyi esas amacından saptırmak olur. Imam heb een diyor ki heb een kasteti Sözlük manasıyla kastettiği bir ik Bugün herhangi bir bidatçı şer'i manada ifade ederse Tedlis yapmış olur Dolayısıyla bu da doğru değildir Ve kelimeyi amacından saptırmaktır Bu konuda idee, ise şöyle diyor, Umar Radıyallahu anh bu güzel uygulamayı bid'at olarak adlandırması tamamen sözlük olarak bir adlandırmadır. Şer'i değildir. Bunun sebebi bid'at kelimesinin sözlük olarak geçmiş bir örneği olmaksızın yapılan her şeyi içermesidir. Şer'i olan bid'at ise hakkında şer'i bir delil olmaksızın yapılan uygulamalardır. Ibn-i Teymiye rahimahullah Bunu İktida ussiratul mustakim isimli kitabını 276. sayfasında söylüyor Ibn-i Kesir rahimahullah ise Bidatlerin iki türlü olduğunu Söylüyor Bidat kavramı Bazen şere'i anlamda kullanılır O da Aleyhisselatü vesselam Fe inne kulle muhdefetin Bidatun ve kulle bidatin Dalale demesi gibi Yani lafız itibariyle İbn-i Kesir Rahimahullah diyor ki ikiye ayrılır diyor bid'at bir, Aysel ve Selem'in şer'an kastettiği bid'at sonradan ortaya çıkarılan her yenilik bid'attır ve her bid'at sapıklıktır, sapıklıktır e, hadisinde geçtiği gibi iki, bazen bid'at bazen de sözlük anlamda kullanılır Ömer radıyallahu anh'ın insanları teravih için topladığı ve onların da buna devam etmesi üzerine söylediği bu ne güzel bid'attır sözü de bunun örneğidir. Ey e, İbn Kesir Rahimeullah bunu kendi yani diyor ki bid'atı ikiye ayıracaksak birisi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü ey bütün bidatlar sapıklıktır sonradan ortaya çıkartılanlar eee kulle muhdetetin bid'a ve kulle bid'atin dalale sözü şerii bid'ata e, kast eden Aleyhisselatü Vesselam'ın şerii bid'atı kast ederek kullandığı lafızdır eee nimetil bid'atuhèzihi sözüyle de Omar radiyallahu anh'in sözlük manada kullandığı bid'attır. Yani yeni ortaya hani daha önce örneği olmayan bir şey olduğu için bid'at bunu böyle anlamak en doğru anlamdır. İbn-i Recep rahimahullah ise şöyle diyor selefin bazı bid'atleri hasene addetmesi selefin Bazı bidatleri hasene addetmesi şer'i anlamıyla değil sözlük anlamıyladır. Ömer radıyallahu anhin Ni'metul bidatu hadihi. Bu ne güzel bidattır sözü bu kabildendir. Ömer radıyallahu anh'ın kastı bu uygulamanın bu şekilde daha önce mevcut olmadığı ancak dinde aslının bulunduğunu ifade etmektir. Ömer radıyallahu anh'ın kastı bu uygulamanın bu şekilde daha önce mevcut olmadığı ancak dinde aslının bulunduğunu ifade etmektir. Muhammed Reşit Rıza da bid'at kelimesinin iki şekilde kullanıldığını söylüyor. Bir, sözlük kullanımıdır ki, geçmiş örneği olmayan yeni bir şey manasına gelir. Bu durumda F F Efali mükellef'in adı verilen beş hüküm söz konusu olur. Ömer radıyallahu anh insanları toplayıp teravih için bir imama tabi olduklarında bu ne güzel biridattır demesi bu kabildendir. İki şer'i ve dini anlamdaki kullanımdır. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde mevcut olmayan akide, ibadet ve dini bir yasaklama vesaire gibi dini kaynaklarda delili bulunmaya bulunmayan alanlar için olan kullanımdır hadiste geçen sonradan çıkarılan her yenilik bid'at ve her bid'at de sapıklıktır ifadesi bu manadadır dolayısıyla dolayısıyla bid'atı bu şekliyle ilim ehlimizin bid'atı güzel manasında hasene lafzının ey sözlük manasında kullanıldığı görülmektedir. Ve devamla devamla Reşit Rıza diyor ki bid'atın bu ikinci şer'i anlamda gündeme gelmesi şüphesiz sapıklıktır. Şer'i manada bidatı güzel göstermek şüphesiz sapıklıktır. Zira Allahu Teala dinini tamamlamış ve kulları için olan nimetini kemale erdirmiştir. Resulullah Aleyhissellem'den sonra hiç kimsenin dine, akide ve ibadet konusunda bir şey sokmaya, dini bir şiar ihdaf etmeye veya ondan bir şey eksiltmeye açıktan okunan namazlarda Fatiha ve benzeri sureleri gizli okumak veya gizli okunan namazlarda açıktan okumak gibi dini bir uygulamanın niteliğini değiştirmeye mutlak bir hükmü zaman ve mekan açısından olsun bireysel ve toplumsal açıdan olsun şariyeden bir delil gelmedikçe sınırlandırmaya hiç kimsenin yetkisi yoktur. Yani diyor ki kim ki bid'at-ı hasen şer'i bid'atı kastederse Ey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in yasakladığı bidat-tikast edip Överse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e açıkça muhalefet etmiş Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in Risalet görevini Hakkıyla yapmadığı iftirasında bulunmuş Nisa Suresi 115 te, e, Ayetinde buyurulduğu gibi Ona açıkça muhalefet etmiş Ve böylelikle Sapıklığı tercih etmiştir Dolayısıyla Reşit Rıza'nın da örnek verdiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den e, gizli okunan namazlarda yani kıraatin gizli okunduğu namazlarda hiç kimsenin daha faydalı olur insanlar Kur'an'ı e, Kur öğrenir veya ezber yapar Fatiha'yı ezberledikleri gibi ya da Kur'an'ın açıktan okunması efendim cemaatın da cemaatın da Kur'an dinleme sevabı alacağına vesair vesair bir takım akli gerekçelerle bir bid'at idat etmeye hakkı yoktur. Aynı namazdan sonra toplu bir şekilde ey bir müezzinin komutuyla tesbih çekilmesi gibi. Hatırlarsanız sünnet tarifinde demiştik ki es sünneti terkiye es sünneti ameliyye Sünnet iki kısımdır. Sünnet-i terkiye, Ey Aişat vesselam'ın terk ettiğini terk etmek sünnet. Sünnet-i sat was salamin, Aişat vesselam, in, vesselam in yaptığını yapmak sünnet. Ey üzerinde emri olan şeyi yapmak sünnet. Ve demiştik ki, Aişat vesselam dileseydi insanların eline boncuktan yapılmış tesbihler verirdi. Hurma hurma çekirdekleriyle yapılmış tesbihler verirdi. Bilal radıyallahu anheder dikey Bilal sen komut ver insanlar tesbihi yapsınlar. Dolayısıyla Ayeset vassalem bundan aciz değildi. Ayeset vassalem bugün kâmetten önce salavat getirip ondan sonra kâmet getirenler var. Ayeset vassalem bunu yapabilirdi. Allah azze ve vassalem daha önce verdiğimiz örneklerde efendim minareden selâh verebilirdi ve buna benzer birçok yani bugün günümüzde yapılan bidatlerin Ayet-i kerime insanlar güzel gördükleri için, ey istihsanda bulunarak güzel gördükleri için bu bidatler ortaya çıkmıştır. Ancak ancak e, bunlar tamamen Allah Resulü sallallahu aleyhi muhalefettir ki e, selefimizin sözlerini, ilim ehlimizin sözlerini de burada aktarmış olduk. Dolayısıyla Amr radıyallahu anh nimet-i bid'atü demesi. Bu ne güzel bidattır demesi kesinlikle şer'i manadaki bir bidat değil çünkü o Aişe validemin emrine muhalefet etmezdi ki daha önce dersimizin başında ifade ettiğimiz gibi diyecek olsa bile biz gerçekten Omar radıyallahu anhu bu konuda bu sözünde ondan almazdık. Ancak biz biliyoruz ki ilim ehlimizin ortaya koyduğu İbn Recep, İbn Teymiyye, efendim İmam Şatibi, e ve diğer eee Kesir Bunların da ortaya koyduğu ki onların diyorlar iki kısma ayrılır. Elbette o kısmen bidat iki kısımdır. Ee, ey, yani şer'i olan terim manasıyla olan şer'i olan, e, iki sözlük manasıyla olan. Sözlük manasıyla olan daha önce örneği bulunmayan şeyin şeydir. Şer'i manasıyla olan Kur'an ve sünnetin üzerinde emri olmayan bir uygulamayı ortaya çıkarmaktır. Ancak Hatta biz diyoruz ki Umar radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu emrini iyi anladığından bu bu bu açtığı çağırda bu yolda kendisine ecir verilmektedir. Çünkü Aişe et ve selam şöyle buyuruyordu. Men ahya sunneten min sunneti fa amile biha ennas Kaan lehu mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim shay'a şey Eissette wa selam diyor ki kim benim sünnetimden bir sünneti ihya eder ve insanlar onunla amel eder hale gelirse insanlar da onunla amel ederse amel edenlerin ecirleri kadar ona ecir yazılır diğerlerinin de ecirlerinden hiç bir şey eksilmez Ey kim benim sünnetimden bir sünneti ihya ederse ölmüş olan bir sünnetimi veya sönmüş olan veya rağbeti azalmış bir sünnetimi görmüş olan e, bir sünnetimi kim ihya ederse men ahya sunnatan min sunnati fa amil biha'n nas ve insanlar da onun amel ederse amel edenlerin de sevabından hiçbir şey eksilmeksizin bu sünneti ihya edene e, ecir verilir ey hani bir hayır çağrığında ifade etmiştik bu hadisi de Yani bir sünnet ihya ettiniz bulunduğunuz bölgede, bulunduğunuz beldede. Hangi sünnet olursa olsun, hangi sünnet olursa olsun, örnek hatta evinize girerken ki okunacak aysat ve öğrettiği duayı öğretmek bile olsa, helaya giriş çıkış sünneti dahi olsa, gusletme sünneti dahi olsa mescide gidip gelme sünneti dahi olsa yatmadan önceki sünnet dahi olsa namazdaki bir sünneti dahi olsa giyim kuşamla ilgili bir sünnet dahi olsa ölmüş sönmüş veya ona rağbet etmenin azaldığı bir sünnet olsa bile S .S. diyor ki kim onu hiya ederse hem kendisi sevap alır hem de diyor buna ilgi gösterenlerin buna rağbet edenlerin ve bu sünneti yapanların da hem kendileri ecir alırlar ecirlerinden hiçbir şey eksilmeksizin onların aldığı kadar da o sünneti ihya edene verilir. Ve biz Ömer radıyallahu anh aslında Aysat ve Selem'in mescitte e, bir imamın arkasında toplanılarak kılınan teravih namazı sünnetini tekrar ihya ettiği için Aysat ve bu müjdesine mazhar olduğunu ifade etmekteyiz. Ey Aysat ve Sellem, sadece Farz kılınır korkusuyla terk etmişti. Mescide çıkmayı. Ancak bizzat Aleyhisselatü Vesselam 3-4 gece bu namazı kıldırdı. Ümmüne Ayşe radıyallahu anh bunu bizlere haber veriyor. O halde O halde Ömer radıyallahu anh Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine düşkünlüğünden işte bu sünnetini tekrar ihya etmiş ve kendisi de ve bu namazı bu sünneti E, ihya edenlerin de sevabını alarak inşallah kıyamete kadar bu e, sadaka icariyesi yani bu sünnetten elde ettiği e, ecirler almaya da devam edecektir aleyhisselatü vesselam hadisin devamında diyor ki ve men ibiteda bid'aten kim kimde bir bid'at ortaya çıkartırsa ihdas ederse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 Hiçbir şey Eksilmez Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bu emrine Kulak verip gördüğümüz zaman Ey Ve aleykum bi sünneti ve sünnete hulefe Irraşidine vel mihdiyin Addu aleyhim bin nevacis Sizlere sünnetimi ve raşid halifelerimin Sünnetini bırakıyorum Onlara azı dişlerinizle sarılınız Siz azı dişlerinizle Efendime söyleyeyim, Raşit halifelerin hidrayet rehberi olan Raşit halifelerin ashabın yoluna sarıldığınız zaman gerçekten sünnetin kendisine hakkın kendisine sımsıkı sarılmış olursunuz. Niçin? Şimdi Aleyhisselatü Vesselam öyle emrediyor. Ve onun bu emrinde Ömer Radiyallahu anh Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet değil, bir bidatı ihdat etmiş değil, aksine bir sünneti ihya etmiştir. Ki? şunu çok önemsemek lazım. is het wasalam dieruw. Aliekom bij sünneti. Wasünneta khulafai al-Raşidi. Siza sünnete meva Raşid khulafalar me sünnete. Buraakbiyorum. Aina shu hadis teifade tijewi. Fainna. Deze. De. Umma. Zat. Afte. Ik. Op. Alle. 37. Mil. Alle. Kullha. In. De. Naa. I. L. E. E. E. E. Kim onlar diye sorulduğunda men hiëden din na i set was alem. ana alihi was habi. Ben ve ashabımın üzerinde gittiği yolda gidenlerdir. Dikkat ediniz. zerindegitti, u zerindegitti, u demiyor u zerindegitti, u zerindegitti, u zerindegitti, u zerindegitti, u zerindegitti, u zerindegitti, u zerindegitti, u zerindegitti, u zerindegitti, u zerindegitti, u zerindegitti, u zerindegitti, u zerindegitti, u zerindegitti, u Orada yine ashabı kastediyor.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 Allah Azze ve Celle niet başka bir ayette je niet moet zeggen dat je niet moet zeggen dat je niet moet zeggen dat je niet moet zeggen dat je niet niet moet zeggen dat ve bidat kavramını bile ashabın anladığı gibi selefimizin anladığı gibi anlamakla mükellefiz. Yani ahzül kitabı ve sünneti <gülüyor> ala fehmi ashabul ümme. Kur'an ve sünneti ashabın anladığı gibi anlamak diyorum. Allah azza ve celle ayaklarımızı dosdoğru yolda sabit kılsın ve bizi gerçekten yine Tevbe Suresi 100. ayetinde buyurulduğu gibi Ve sabikune el-evvelune minel muhacirine vel ensar vellezine tebauhum bi ihsan radiyallahu anhum ve radu an Ey diyor ki ensar muhacir yani ensar'ın öncekileri ee, ve muhacir ve onlara ihsanla tabi olanlardan Allah razı olmuştur onlar Allah'tan Allah da onlardan razı olmuştur Allah azza ve celle ashabın yoluna hakkıyla riayet eden Ve onlara uyan kimselerden kılsın Ve hadihi wallahu a'lam Ve sallallahu ala nebine muhammedin Ve ala ali muhammed Subhaneke allahumma bihamdik Eishhadu an la ilaha illa ent Astaghfiruka ve etubu ileyk Esselamu alaykum Ve rahmetullahi ve berekatuhu